İkinci soruya geçersek hocam, baş açık Kur'an-ı Kerim dinlenebilir mi? Şimdi bak Müslüman hanımın başı örtmesi gerekir. Nerede? Eşinin yanında değil, babanısının yanında değil, hani e, oğlunun yanında değil, amcasının, dayısının yanında değil. Yani kendisine ebediyen, nikah düşmeyen erkeklerin yanında başı açık olsa, kolları açık olsa bir sakıncısı olmaz. Kimin yanında başını veya diğer örtülmesi gereken, yerleri, avrat mahallini örtmesi lazım. Yani el yüzü dışındaki kısımlarını kendisine nikah düşen erkeklerin yanında. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okumanın veya dinlemenin şartları arasında başın örtülü olması şartı yok. Yani ezbera abdestsiz de okuyabilirsiniz. Ancak cünüp olarak okuyamazsınız. Adetliyken okuyamazsınız. Sadece dua içerikli ayetleri okuyabilirsiniz. Dua niyetiyle okuyabilirsiniz. Evet. Eğitim öğretim amacıyla okuyabilirsiniz. Bunu söylemiştik. Ee, ama siz, diyelim ki televizyondan Kur'an-ı Kerim okunuyor, siz de evde başı açıksınız. Sizden de başka kimse yok veya oğlunuz, kızınız var, onu dinleyebilirsiniz, hiçbir sakıncası yok. Ama ben Kur'an-ı Kerim okusam başı açıkta okuyabilir miyim? E biz başını yani edeben ört deriz. Diyelim ki örtmeden okudum, günahkar olur muyum? Hayır, günahkar olmazsınız